Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern sabahlar başlıyor. Tatlı tatlı oturmuş mutfakta kahvemi içiyordum sevgili dinleyiciler ama şu şarkıyı duyunca koşa koşa gelmek zorunda kaldım stüdyoya. Yani Meza. yok. Olmasın. Meza. Aynı şekilde Oktay da huzursuz oldu. Hoş geldiniz Oktay Bey. Keza. Keza kelimesini kullanabildiğimiz kaç yer var? Şunun şurasında günlük Vallahi hayatta. Valla kullanan 4 yerde kullandın. 30 saniye içinde. <gülüyor> kullan bakayım sen kullan. Keza'yı. Ee, keza kullanayım sana o zaman. Pazardan keza sen... aldım dışında Hayır, başka bir kelime de var. Mesela. <gülüyor> evet. Hadi. Bir dakika dikkatli yürüyelim. Her an karşımıza bir ninja çıkın. Keza! Ha. Bu kare tarifiyeti olan kullandım keza'yı. Nica mı çıktı? Yo da gölgeler. Nica mı yaptı yoksa yanındaki esprileri çocuk yaptı? Gölgelerin içinde bir hareket gördüm ben hemen keza diye şeye geçtim. Çünkü o anlamı çok değiştirir. Mesela şakacı arkadaşı yaptıysa onu Aha. yanındaki mesela o Ona zaman... da keza. Ha evet öyle bir şey de olabilir. Anladım şimdi anladım ya tamam. Doğru Böyle örnekle bak ne kadar çabuk anlıyorum gördün mü? Doğru örnek hayat kurtarı Oktay buyurun. Evet 27 Nisan 2012 Cuma... Kaba bir hesapla Nisan ayının son cuması. Kaba bir hesapla benim Çağrıdaş Sanatlar Merkezi'ndeki gösterime bir gün kalmış. Bir diğer kaba hesap onu veriyor doğru bir gün kalmış. Bilet satışları ne durumda var mı bilet? Bilet satışları yarı yarıya. Esas bugün satılır biliyor musun? Bilmiyorum Oktay. Esas bilmiyorum. bugün satılır abi. Hakikaten bilmiyorum. Sen hiç endişe etme. Ama şöyle bir baktım yani orada kutucuk kutucuk görünüyor. Ama hepsinin içine R yazmışlar. Yani mail biletin öyle bir şeyi var. Reservation. He. Record. Ha. Ben öyle yorumladım onu Satılan yani. biletler mi yani yoksa satılan bilet, satılan bilet, bilet, bilet sayısı Hı -hı. mı? Satılmayan biletlere hiçbir harf koymamışlar. Numero diyor sadece. E, sıradan demek ki. Sıradan. Satıldığı insanlar. an rezervasyon olmuş oluyor. Rock, ya da e, ben mal biletle bir konuşmak lazım onu abi. Roket anlamında da kullanmış olabilirler. O da olabilir. Yani mesela Doğru. satılan bilet roketle satıldığı dedi. an Roketleme imkanı veriyor koltuk sahibine gibi. Okta orada bir ufak bir müdahale yaptın mı stüdyoya ben koşarak geldim ya. <gülüyor> evet. Yaptın mı gerekli müdahale, yangın çıkmasın diye. Ha yok yapmadım Çıkma ya. yaptım. Yapmadım. Sen onu bırakıp mı geldin? Ne kadar güzel. Sevgili izler. Arası işte bunlar hep canlı yayının neyleri olabilir, neyleri olabilir. Herkes lütfen bir şu boşu neyleri olabilir. Evet duyuyorum ben size. Evet. Evet dilveleri olacaktı doğru cevap. Tebrik ediyorum bilen dinleyicilerimize. Bakın mesela şu anda stüdyomuza bir ninja geldi zannettiniz değil mi? Hayır! Şakacı arkadaşım Ege Kayacan. Şakalar, espriler şakalar. Bunun gibi şakaları duymak istiyorsanız yarın saat 20'de Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bu arkadaşımın şahsi şovunu izleyebilirsiniz. Onun için ne yapıyorsunuz? Öncelikle my e girip biletinizi alıyorsunuz. Şimdi gelelim, ee, doğru değil mi? Yarın akşam saat 8'de. Yarın akşam saat 8'de. Ha, Radyo Sokağı'nın açılışı da yarın akşam kaba bir hesapla. O civarda ee, o civarlarda. Artık gösteriden çıkılıp radyo sokağına Oraya koşa koşa gideriz. Öyle bir durum var. Şimdi e, bugün dün televizyonlarda... Keza ben öyle yapacağım. Bak burada da kezanın sanar bir kullanım örneği. E tamam hep 3 hep, yerde kullanıldı bu sabah. Üçü de doğru. Tabii. O da doğru, bu da doğru. Ama doğru, en güzeli kolay. ninja evet, kullanımı. En güzel ninja kullanımı. E, dün Avustralya Başbakanı Türkiye'deydi. Aa ne kadar güzel. Avustralya mı Avusturya mı? Avustralya. Avustralya. Aa bu Anzak. Evet Anzak törenleri Törenler e, kapsamındaki görüşmelerini yaptı. Çanakkale'den geldi Ankara'ya. E, son derece zarif bir hanımefendi gerçekten. Ee, geldi başbakanla, e, cumhurbaşkanıyla da galiba kısa bir görüşme yaptı ama öz, özellikle başbakan Tayyip Erdoğan'la e, yaptığı görüşmeyi herkes görmüştür herhalde. Bir tek sen görmemişsin. O yüzden dinleyicilerimizin affına sığınarak ben sana anlatmak istiyorum. Evet. Ee, şimdi e, geldiler, işte başbakanlıkta özel konutta yaklaşık 2 saat görüşmüşler. Artık basına açılmış herhalde bir noktadan sonra. Demiş ki... Ben demiş, sizin demiş e, futbola özel merakınız olduğunu biliyorum. O yüzden demiş lütfen bu hediyemizi kabul edin diyerek Avustralya Milli Takımı'nın futbolcularının imzaladığı e, bir top. Futbol Aa, topu. Aa süper. E, hediye etmiş e, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan böyle iki elin arasında tutarken e, işte açıklıyor falan filan. Sözünü bitirir bitirmez. Başbakan yani başbakanımız e, kafayı bir çakıyor topa. Aa bir neşve doluyor ortam inanamazsın. Ama Tabii, bu top böyle bir şey işte ya yani e, herhalde tamamen geometrik şeklinden kaynaklanıyor durmuyor ya bu. Evet yani ona birisinin bir kafa atası bir şut çekesi falan geliyor iki böyle bir masanın arkasından falan mı? Ya önde bir masa falan yok olmasaydı? Yok ya hiçbir şey yok masa falan yok. O's, iyi şuz çekme diye olsun. Ama i̇yi, konutta güzel. resmi konutta yan tarafta mesela hemen bu kafayı attığı yerin hemen arkasında mesela böyle şık bir masa var. Varaklı. Onun üstünde bir tane mesela semaver var. Oralara işte geliyor. lan dökülür ondan sonra uğraştır. Semaverle masa ile kale yapsalardı Japon. Keşke Japon başbakanı geldiğinde Japon kale maç yapsalardı. Keşke de yani bu nasıl bir keşke ya? Hiç yanından bile geçmiyoruz bu dileğin içinde bulunduğumuz bu günde. Avustralya <gülüyor> futbolda iyi mi? Avustralya futbolda tabii en son Dünya Kupası'nda mücadele etti işte. Gördük öptüm misiniz? Doğru. izledik. Ee, Türkiye'de de futbolcular var. Avustralyalı futbolcular var. Ama e, burada şimdi ortam yineş vereniyor. Avustralya Başbakanı. Kime gidiyor top? Topun kime Konurmalar gittiği belli yakınıyor? değil. Topun kime gittiği belli değil ama bir alkış kopuyor. Yani bu... Gol diye mi? ...valla gol diye bağırılmıyor ama bir alkış kopuyor... ...gol diye bağırın olmuş kesin. ...bir kişi oldu evet ben dün dinledim... ...işte dedim keşke kamera o adamı çekseydi diye izledim... ...bütün haber bültenlerinde. ...kim dedi... <gülüyor> ...başka bir açıdan acaba dedim o adamı görebilir miyim diye... ...tek tek kanalları takip ettik Didem'de... Ee, ...ama maalesef çünkü şöyle diyor... ...adam kafayı atıyor Tayyip Erdoğan... Ee, ...top gidiyor bir alkış kopuyor falan filan... ...herkes bir homurdanıyor falan böyle bir neşe, neşeli homurdanma ama... ...sonra bir tanesi gol oldu diyor... Ha bir adam onu diyor. Diyor tabii. Bir adam gol oldu diyor. Sonra herkes ona bakıyor falan böyle. gol oldu? çalmış oldu Çünkü oluyor. kimse golü, gol olduğunu anlamamış o adamdan başka. O adama bakıyorlar emin olmak için. Öyle bir e, neşeli dakikalar. Pek çok şey derken yani garip oldu mu falan derken o gol oldu mu diyor. <gülüyor> gol oldu diyor. <gülüyor> bir de bizim e, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızarma özelliğini biliyor musun sen? Hayır hiç fark etmedim. Yani, ben bir tane Bülge'nin arkadaşı var Molly diye kızarma. <gülüyor> Ama böyle şey yani utandığı anda değil de kendine ilgi döndüğü anda... Hmm. Bakın yeni bir arkadaşımız geldi dediğin anda kıpkırmızı oluyor. O tip bir kızarma mı yoksa böyle hani tansiyona bağlı bir kızarma mı? Yok yok falan? hayır o tip. Yani ben tabii çözemedim senin MOLİ'yi çözdüğün kadar e, başbakanımızı ama. Biraz ilgi üstüne döndüğü zaman bir utanç falan böyle bir heyecanla birleştiği yani, anda bir kızarma oluyor. İşte bilemiyorum o, o öyle mi de. Dün mesela bazen oluyor. Yani sinirlendiği zaman ben olduğunu biliyorum yüz kızarmasının. Ama öyle böyle kızarma değil. Yani... Ee, en çok kızaran kişi olabilir. <gülüyor> <gülüyor> o kadar iddialıyım. <gülüyor> bu konuda dün e, mesela pek çok basın toplantısını yaparken grup toplantısını yaparken bunlar olmuyor. Ya da sorulara cevap verirken falan çoğu zaman böyle bir kızarma görmüyoruz ama zaman zaman bu kızarmayı yaşıyor başbakan. Fiziksel aksiyon olduğu zaman. Mesela dün de kafayı vurduktan sonra gol oldu dedikten sonra bir kızardı bir kızardı. Dedim görüşme yani skandalla mı bitti yoksa çok mu başarılı oldu bilemiyorum öyle o bir zaman gösterecek şey de var onu da zaman gösterecek dediğin gibi ne kadar güzel bağladın o, o zaman diyerek. biraz da reklamla coşalım. yine bir ilk olma zamanı hem de tüm dünyada tüm dünyada dünyada ilk defa bir radyo istasyonunun adı sokak veriliyor. Radyo TÜS Sokağı 28 Nisan Cumartesi saat 19'da Atena konseriyle açılıyor. <Gülüyor> öpeceğim, öpeceğim dedim sana. Ne boş. 6 kişilik konser alanı ve Radyotu Şehir Stüdyosu'na sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler MyBilet'te. Ayrıntılı bilgi 210-30-30 ve radyotu.com.tr'de. Sokakta da hayatın sesini aç. Modern sabahlar Modern sabahlar Radyo Trabzon'da sabahlar devam ediyor sevgili sağa severler radyolarının başlıkları bir kez daha günaydın gazetelere bakıyorduk. Yarın açılacak Radyo 30 sokağıyla ilgili haberler var gerçekten de büyük olay. Eğlenceli de bir e, buluşma olacak orada. Athena konser var. İlk önce e, Yenişehir Belediye Başkanı o ye Yeni Mahalle Belediye Başkanı Belediye Başkanımız e, sokağımızı açacak. Ondan sonra da sokak açılır açın Bazı yerler öyle olur yani. Açılır açılmaz bir coşku olur. Radyo 30 sokağı da öyle olacak. Tüm Ankaralıları davet ediyoruz. Özellikle benim şahsi şovuma gelmeyecek olan tüm Ankaralar gidecek yer orasıdır yani. Tabii çünkü, gecesi. E, senin şovuna gelenler de çıktıktan sonra oraya gelecek. Oraya gidecekler ama, Yani belli ya. Bu, bu, bu hafta sonu Ankaralı ne yapılacak? Cumartesi akşamında Ankara'da ne yapılacağı belli. belli. Çok özür dileyerek bunu vurgulamak istiyorum. Yani şimdi e, şu gerçeği de söylüyorum. Benim gösterime denk geliyor diye biz programda yeterince vurgulamadık ama büyük olay. Güzeldi bir konser. Evet. Konser, konserden öte Radyoottu Sokağı Çay Yolu Alacatlı yolunda açılacak Radyoottu dinleyicilerine, eee radyo severlere duyuralım Hı -hı. büyük bir mutlulukla. Şehir daha stüdyosu. Daha <gülüyor> şehir stüdyosu olacak. E, bu e, canlı yayınla ilk sabah ilk saatlerine kadar da eğlence devam edecek sokakta. E, dediğin gibi Athena konseriyle başlayarak açılıştan sonra. Bu arada e... Yani yeni açılan bir sokağın heyecanını yaşamak isteyenler oraya Hazır açılmış bir sokakta vakit geçirmek isteyenler varsa da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir kez daha davet ediyoruz yani Hazır açılmış sokaklı da tadı ayrı Yani yeni sokak tabii ki büyük bir heyecan, büyük bir eğlence Bir de dünyada bir ilk bir radyonun isminin sokağa verilmesi Radyotu sokağa iniyor Levent'in ee, söylediği bir ee, söz bu ...genel koordinatör Levent Halptekin... ...Radyo Tün sokağa inme isteği vardı... ...bunu bu projeyle gerçekleştiriyoruz... ...demiş... E, ...stüdyodan bahsetmiş uzun uzun... Radyo ...bugün tünün... gazetelerde röportajları var... ...ama en iyisi gidip görmek... ...Radyo TÜN'ün sokağa inmesi çok anlamlı aslında... ...bir evet. radyo için bu kullanıldığı zaman... ...çünkü radyolar hep havada ya... Evet. ...aslında ilk defa yere ayaklarımızı basıyoruz... ...böyle güzel kalıcı bir şeyle... ...hem de e, zamanında... Operanın biliyorsunuz böyle bir opera festivali vardı. Hatırlıyor musun onu? Opera festivali mi? Hı hı. Ne zaman olmuştu? İstanbul'da. Ha, ha hatırlıyorum evet. Evet, evet evet hatırlıyorum. Onu sloganını hatırlıyor musun? Yok sloganı hatırlamıyorum. Opera şehre indi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü dağlarda yapılan bir şey yok opera dağlarda yaylalarda mezralarda falan yapılan bir şey ama ilk defa o festival kapsamında şehre inmişti onu da hatırlamış olalım bir kez daha bu güzel sloganı evet Oktay Bey neler olmuş neler bitmiş valla neler olmuş neler Yer bitmiş sanki dünyadaki tek olay yarın gece saat 20'de benim Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki gösterilmiş gibi dünyadaki tek olay yarın Radyo 30 sokağında 20 ki Atena konseri hemen ardından 90'lar partisi gibi. Şehir sürüyorsun şey açılması gibi, sokağın açılması gibi sanki. Halbuki Eskişehir'de de yani gelişmeler var. Tek Eskişehir'deki gelişmelerin MyBillet'te bileti satılıyor mu diye soran dinleyicimiz Her şeyin MyBillet'te bileti satılacak diye bir şey yok. Benim gösterimin bileti satılıyor mesela. Gidip oradan alabilirler. Ama evet. Eskişehir'deki olay başka bir şey. Başka bir olay. Her, yani bir grup insan var. MyBelette bileti var mıdır? Yani, i̇lk önce bir olayı öğrenelim. <gülüyor> Müsaade edin de <gülüyor> ilk önce olayı öğrenelim. Ne olmuş? Eskişehir'de e, Şarhöyük e, kazılarında. Şarhö. E, sonra 4. veya 6. yüzyıl. Yani 200 yıllık bir e, tahmin bu. Yüzyıla ait... Pişmiş topraktan yapılmış dünyanın insanoğlunun kullandığı en eski düdük bulunmuş. Düdüklerin atası diye geçiyor. Pişmiş topraktan. Düdük dediğimiz düdüklü tencere pişmiş toprak. topraktan ya. Hem pişme hem düdüklüyorsun. Düdük nasıl pişir diyor ya. Küçücük Milattan sonra 4. yüzyılda inanıyorsun da düdüğün piştiğine mi inanmıyorsun demiş. Kavaldır o Düdük ya düdük. Düdük dediği bu enstrüman tip bir şey de olabilir. Tamam ha düdük dediğimiz enstrüman hatta neydi o meşhur... Ee, duduk diye Zivan Civan Gasparya Civan Gasparya Enstrüman olarak Düdük değil mi? Enstrüman yani, olarak da dönem, yani bu... Maç yapılıyor Veya trafik var Düdük başka nerede kullanıyor? Hakem kullanır Trafik memuru kullanır ee, Ben şey diyebiliyorum Kadınlar e, Mesela Ava çıkan erkekleri Çağırmak için Mesela Gittiler yemek hazırladı onun, Onunla ilgili Yemek hazır, hazır. <gülüyor> <gülüyor> yemek Yemeği adam avlıyor da veya Neyi hazırladı? E, bir sonraki yemeği hazır Bir, bir sonraki Eski lantesi hazır değil. ...hep son dakikaya bırakacaktın değil mi? Milattan sonra dördüncü yüzyılda yaşamış olsaydın... ...hep son dakikaya bırakacaktın yani, yine. Ne zaman yemek yiyeceğiz? Saat altı gibi yeriz işte. O zaman dört gibi çıkarım ben sincab ablamaya. <gülüyor> nasıl zaman zaman getireceksin ne zaman şey yapacaksın? Tabii i̇yi ki şu yüzyılda doğdum ya. <gülüyor> Yoksa İyi ki bu. yani hakikaten İyi ki ben... bu yüzyılda doğdun üstüne üstlük... ...iyi ki evinin altında market var. Ve ben şeyi düşünüyorum... Hakikaten ben milattan önce de olsaydım böyle milattan önce 1000-2000 falan civarında insanlığın gelişiminin ben 10.000 yıl attırırdım. Düşünüm bir daha sen. bu kelimeyi kullanmanı istemiyorum yayında. Yani şöyle bir durum olurdu biz hala eğer ben 3000 hani yıl önce yaşamış bir adam olsaydım bugün sen hala mağaradaydın öyle diyeyim sana. Çünkü insan... bağlı benim yaşamam ya Allah Allah. İnsanlığın gelişmesinin önündeki en büyük engel olurdum yani. O adamın biri orada tekerleği buluyor. Cık, ya onu tekerle, Ben sana dağıtık. söyleyeyim. Gel onu öküzlerle biz çekeceğiz. Onu... Zaten bırak onu bulacak adamlar böyle motorlu falan yapacaklar. Hiç uğraşmayın şu anda hiç uğraşmayın falan diyor. Sen ben engel olamazdık. Senin benim gibi adam çoktur ya. Bundan 10 bin sene önce yaşayan, 5 bin sene önce yaşayan. gibi birisi gelmemiştir diye düşünüyorum. ama. Yak yak. Yak çaktır o kadardır şey yapma. Yani çoktur engel olamadıysa bizim, gibiler, bizim atalarımız <gülüyor> diğerlerinin atalarına. Yani bu böyle gelip gitmiştir. Ama şöyle. Bu Ateşi arada... bulan adama. Ya onu öyle kocaman ateşci yaksanız, ufak şakmak tipi bir şey yapsanız mesela, yapamıyorsanız da bence kasmayın. Nasıl olsa yapacakları ileride diye diye hakkı da insanlığın gelişimini heves kaçırdım yani. Engelleme falan değil. Orada ateşi bul işte ateşi bulduk, etimizi pişireceğiz falan filan derken onun yani onu şimdi nasıl şey yapacaksın, başka yerde nasıl yakacaksın? İşte sopayı sürterek ateş etme evet, çalışması. Çok uzun işte. Olmaz. Abi çok uzun işti diye şey yapardım. Olmaz yani. Hakikaten şu anda gözümde canlandı ya. Bir de yani mesela 20 metre. Bir de zaten donsuz gezerdim ben. Yani mesela ateş yakmaya çalışan adamın 20 metre 30 metre ilerisinde elinde şey siga S sigara. Sigara da yok elinde ateş yok. Nasıl oluyor? Zaten Tütün herhalde içiyerek o zaman <gülüyor> insan yanındaki... ne kadar yaşıyor? 30 yıl falan yaşıyorlar mıydı? Bakayım. Orada evet bir... 30 20 30 yıl yaşıyorlarmış. Bir, bir 30 yılımda şey. Abi sigara tipi bir şey. <gülüyor> icat edemedik mi? Bir elim ayağım oynuyor diye falan da dolaşırdım. O da Yalnız e, şunu da düzeltmekte fayda var. E, bu bildiğimiz enstrüman e, düdük değil. E, düdüğün en geç, e, daha doğrusu düdüğün e, erken Bizans ve geç Roma dönemlerine ait olduğu belirlenmiş. Ve bu düdük açık alanlarda haberleşmeye yönelik kullanıyordu demiş, kullanılıyordu demiş profesör, e, Taci Taciser Sivas. Ondan sonra hocamız e, günümüzde hakemlerin, bekçilerin veya onları biliyoruz hocam demişler. Bunun atası diyebiliriz. Atası. Evet yani. Yüksek ses çıkaran bir alet olarak bulunmuyor. Tam anlamıyla evde yemek yapan kişinin dışarıdakini çağırması anlamında. E, o görevle. O zaman balkon da yok çünkü. Balkon yalnız düdükten e, önce icat edildi. Balkon var mıydı o zaman? Tabii. Kaç katlı yapılar ee, i̇ki katlı. Sadece iki katlı olmasına rağmen apartmanda iş bölümü yoktu. Yani ilk insanlıkta Apartman böyleydi. Yönetim yapıyor. yok. Mesela temizlik yok. Zaten o, apartman yöneticisinin aidat ödemesi diye bir şey diyor. O da yok. Mesela asansör yapılıyor, birinci kattaki ödemiyor. Keşke yok ya. Viktor buradayken keşke sorsaydı konu. Neyi? Macaristan'da apartman yöneticileri aidat ödüyor mu <gülüyor> İtalyan, Eduard'a gelecek eduarda ya. Gelecek. Eduard'a gelecek, Avrupa'da nasıl bu işler diye. Yani bu Avrupa'dan ziyade insanın ilk e, yıllarında, milattan sonra, hemen başlarında, 3. 4. yüzyılda bu tip şeyler yok. Yoksa asansör, işte apartman... Bundan sonra hortumla yıkan yıkanması, dam, bundan sonra çatı... Ve çöplerin saat 8'de bırakılması Bırakılması. Bunlar hep var. Ama ortak alanlar konusunda bir kafa karışıklığı bir şey. var. Tabii, doğru. Yani neresi ortak alan? Oralar konusunda bir kafa karışıklığı. Neyse bunlara bakacağız. Düdük hayırlı uğurlu olsun. Eskişehir'deki düdük gelişmesi çok önemli. Ee, onu bir kere daha vurgulayalım. Gelelim bir o kadar daha önemli olmayan haberlere. Gelelim mi? Gelelim tabii. Ünlü şey. simalar sokak çocukları yararına bir gece düzenliyor. Radyo 30 sokak çocukları. Sokak çocukları diye bir grup kuralım mı? Radyo 30 müzik yapmak üzere. Olur Şeyi valla. Şeyi söyleriz. Sen çok güzel söylüyorsun. Abi. Ben de gitarını çözerim. Neyi? Bugün benim doğum günüm. Ferhat Göçer'den Ferhat mi? Ferhat Göçer hastayım yastayım. Hastayım ha. slash yastayım. <gülüyor> O oh, şarkının ismi öyle olsaydı nasıl ol bir adam olacaktı Ferhat Koşak? Yastayım slash hastayım. Hastayım slash yastayım ikisinden biri. <gülüyor> slash peki slash olarak mı yoksa... Slash tabii. Yani evet. Veya şey de olabilirdi. Yani ben klibini seyrettiğim öyle hareket yok. Duyarlı duyarlı sağa sola bakıyordu. Şimdi eşim dostun beni içinde kostayım <gülüyor> sanıyor diye. <gülüyor> Bu hareket olsaydı ne kadar güzel Ay olacak. Şimdi biz o projemizi geliştirelim ama şuna da e, bir yer verelim programımızda. E, sokak çocukları yerine dediğim gibi bir gece düzenleniyor. Bunun için bir e, oyun hazırlanıyor. Bu oyunda rol alacak... Büyük dizi karakterlerini canlandıracak bazı ünlüler belirlenmiş. Ama çocuklar da dizi karakterlerini canlandırtmasınlar. Çocuklar değil ya ünlüler bunlar. Ha, ünlüler mi? Evet sokak çocukları yararına düzenlenecek bu. Anladım. Ben aynı yani, sokak çocukları da aktiviteye katılıyor falan. Hayır, hayır düşün, yok yok. Ee, Çaba gala. Çaba gala. Nedir bu? Tam anlayamadım onu ama rol alacak ünlülerin bazıları şöyle. Ee, mesela ben sana ünlüyü mü söyleyeyim yoksa dizideki rolü söyleyeyim sen ünlüyü mü bulmaya çalış. Kişiden kişiye göre Şimdi ünlüler olarak. neyle ünlü olmuşlar? Vallahi genel bir şey. Yani şimdi dizide başka bir karakteri canlandırarak ünlü olmuş bir kişi bu oyunda başka bir arkadaşının canlandırdığı rolü mü canlandırır? Yani şunu mu diyorsun? Mesela Aşkı Fefnu'daki Firdevs Hanım, Firdevs Hanım muhteşem yüzyıldaki Heh. yoksa yanlış mı örnek mi oldu? Evet o garip oldu. Yanlış verilebilecek belki de tek yanlış örneği ve ismi seçtiği. Mesela seçim. Ezel dizisinden. Oyuncular gelip ve güneydekileri hayır, mi canlandıracak? Hayır öyle, öyle değil. Oyuncu değil. Onu. Bu, bu ünlüleri oyunculuktan tanıyoruz. Tamam. Medyadan tanıyoruz. Seni bileyim Span'ın tanıyoruz. Yengi. Aşkın Nur Yengi Hürrem kılığında. Efendim ee, ne bileyim Yonca Evcimik ee, şey kılığında. HKK'nın Hürrem'i belli oldu. Başka kim olacak? Başka görür? örnek versene biraz. Bizi. Örneklerle tanıyoruz seni. Evet. E, ben, şey Öyle bir geçer zamankideki kadın. O mu? Ali Kaptan mesela. Bu bir oyuncumuz. Kemal Sunal ne oldu? Ali Kaptan gibi mi? Gibi evet. Tamam. <gülüyor> Bana böyle anlattı. Ama Kemal Sunal ne gibi... oldu da oyuncu? Öyle değil işte. Ha, oyuncu olmayacak yani. Tamam mı? O yüzden ben sana Ünlü Ali, Ali Kırca, Ali Kırca Ali Kaptanı canlandıracak mesela. Ali Kırca Ali Kaptanı canlandırır mı? Bakayım. Canlandırır evet. Şöyle bir şeyleri düşünüyorum. Canlandırabilir. Canlandırabilir. Türkü de söylüyor çünkü. Evet ben sana ünlüleri söyleyeyim o zaman. Çünkü zaten hep kafan oyunculara Şimdi gidiyor. Şimdi kafamı yine karıştırdım. Her söylediğin isim türkü denme söylüyor diye düşüneceğim. Evet. Ama Ali Kaptan dediğin için. <gülüyor> Doğrasını bilmiyor ya aslında sevgili dinleyiciler o aramızda. Yani ikimizin arasında. Abdurrahim Albayrak. Galatasaray yöneticisi. Valla bravo ben tanımayacağımı düşünüyordum. Daha, yani ben Galatasaray yöneticilerinden bir tek onu tanıyorum zaten. Şu anda başkanı da bilmiyorum. Galatasaray'ın başkanını. Tamam. Ama Gerek o... yok onlar rol Ma almıyor maç zaten. Maç sırasındaki coşkusundan biliyordum. Bir de en son Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde kendi fotoğrafını galiba cep telefonuyla çekmiş. Öyle bir neşeli fotoğrafı da var. Daha görmedim onu. Böyle hakikaten hayat dolu bir insan tamam. projeye de katılmış. Helal olsun. Kimi canlandıracak? Kimi canlandırıyor olabilir. Um... Yani bu çok olmamış bence ama yani yine de tabi canlandırıyor. Kuzey. Nereden bir... Nasıl bilebilirsin bunu ya? yani bana bu sorunun <gülüyor> cevabını ver bunu nasıl bilebilirsin Ya nasıl bilebileceğimi ha, tahmin bak, etmen lazım hayır bak bu cevap Çünkü... değil bu benim sorduğum soruya cevap değil şöyle söyleyeyim ee, şu senin sorularını verebileceğim 3 tane cevap var o 3 cevaptan bir tanesini kullanmış oldum. tamamen bir sıralama diğer ikisini de şu anda öğreneceğiz o zaman Ali Ağaoğlu Ali Kaptan İkinci cevabı <gülüyor> şimdi de üçüncü cevabı hayır değil Ali Kaptan değil kimi canlandırıyor kimi canlandırıyor olabilir üçüncüsünde söyle kadın mı ondan duraksadın hayır dur bakayım. Ali Ağaolu Ali Kaptan var ben Senin sana şey söyleyeyim, söyleyeyim adını Feriha koydum da oynayacağı karakter. Şimdi ne? Adını Feriha koyduğumdaki karakteri bana getirsem ben onu tanımıyorum. Hani bir şeyi de yok ki. Bir şu anda dizilerimizden Tamam abi o zaman de... sen bana sor. Hayır bir dizilerden kendini belli eden bir herhalde muhteşem yüzyıl ekibi vardır şeylerde. kostümleri. falan. Olur ya göreceksin şimdi hepsini tanıyorsun. Ya tanıyoruz da ayırt edici özelliği ne? Mesela Güney. Ben e, dizideki Güney gibi giyindim. Gördüğünüz gibi kot ve beyaz t-shirt. Bu mu? Yalnız çok iyi analiz etmişsin Güney'i. Tebrik ederim seni. Ve yanaklarından öperim. Değişik şekilde okuyorum. Adını Feriha'a koyduğumdan emiri canlandıracak Oo, Ali oldu. O da zengin, zengin ya. Herhalde doğru. oradan e, bir şey olmuş. Ondan sonra e, Mehmet Ali Birant. Mehmet Ali Birant. Hangi dizideki hangi karakteri canlandırıyor olabilir? Süleyman. Muhteşem Süleyman. Değil, hayır. Ee, ben uzatmayayım istersen söyle Bildiğim bir dizi aslında. Ee, Bizimkilerden Cafer mi? Öyle ıstık çalamıyordur bu metali bilant ya. Kim? Kim? Bir erkek bir kadındaki Ozan karakteri. Hmm. Onun da çok güzel bir kostüm var. Mavi böyle bir yakalı bir gömlek. <gülüyor> bir tane de Ozan böyle gri bir pantolon. Ozan bir kere hızlı Aynısı. konuşuyor. Nasıl olacak o iş? Ozan böyle Ozan karakterini oynayan oyuncumuz Emre Karayel. Çok da başarılı kendisi. Yani hızlı hızlı konuşmuyor mu? Çok Demedi merak Nasıl olacak kardeşim. şimdi bu? Benim en çok merak ettiğim bu. Bu beyefendi. Çok merak ettim. Besatçe Erdal Beşikçoğlu'nu kim oynuyor olabilir? Daha doğrusu Erdal Beşikçoğlu'nun hayat verdiği Behzatçı'yı hangi ünlü oynuyor olabilir? Rasim Ozan Kütahyalı. Bu Behzatçı'ya yapılmış en büyük hakarettir. Bugüne kadar pek çok kişi eleştirdi. Pek çok kişi yerden yere vurdu. Ee, ama şu dediğin geri al tebet. Bugün de bak cuma. Tebet. Nereden bileyim ben şimdi kimin bir ünlü diyorsun. Oyuncu değilse şey değil. Kim? Rüştü Eçber. Kim o? Nasıl bilmiyorsun sen kaleci? Ha, Panter kaleci. Panter Kaleci de dedik ya artık kaleci. Tamam. Burayı ben de anlamadım Rüştün ya. Rüştü'nün sakalı da yok bir şey de yok. Ben de anlamadım dedim ya. Yani bazıları da mesela bazı ünlüler de kendi isteğine göre şey yapmış olabiliriz. Mesela ben Behzat Ç'yi oynayayım öyle abi Öyle olsa böyle. herkes Behzat ister. Olur mu? Ali Ağoğlu yine emiri ister ben sana söyleyeyim. Yani adını Feria koyduğumdaki o zengin çocuk var ya... O hem zengin hem genç. Bak mesela... Keşke beni de çağırsalar. Mehmet Ali Bireyat Ozan'ı istemiştir ben sana söyleyeyim. Benim de canlandıracağım karakter var. Kim? Orçun tiplemesi. Ay. Evet. <gülüyor> Yıllarca taklitler yaptınız... Ben de her tarafta bağırdım. Taklitlerinden sakının, sakının diye. insanları İnsanları taktiklerinizle bozdunuz. Sana Ama yalnız ama yani bu noktada... tokat gibi bu cevap. Bu noktada Oktay Demirci mağdur. Yani 27 ya. Nisan 2012 sürecinde Sabah. Oktay Demirci mağdur. Neden? Çünkü sen Orç'un şeyini yaparken ee, o diğer arkadaşın, o diğer ince bacaklı arkadaşın... Evet. <gülüyor> o da onun annesi taklitini yaparak beni mağdur ediyorsunuz ben yani, seni sabah evinden aldığımda sen daha gözlerin çipil çipil arabaya binip günaydın dediğinde öpülelim mi dediğim anda o yüzündeki o ifade var ya yani intikam soğuk yenen yemektirin tadı yani o soğuk yemek nasıl bir şeydir falan bütün gece, gece bunu düşündün değil mi sen? hiç düşünmemiştim hiç planlamamıştım hatta öyle bir taklit yapabileceğimi bile bilmiyordum ama baktım sen ürküyorsun ben de üstüne gittim bugün Türkiye'nin en iyi orçun taklidini yapan kişi bir kere daha teşekkür ediyorum seni sana. Aa, yoksa beni beğenmiyormuş. <gülüyor> Onun bu ne diyor Bu da vardı ya şeyde. Avrupa yakasında. Ha evet tamam. Şey olan pijamalı olan değil mi? <gülüyor> Keşke o yapsaydım de yapsaydım zamanında. Hiç onu... geç olduğunu da düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya onu yap, ondan hiç, bu kadar hiç, şey, şey aldığımı da düşünmüyorum. Sevgili dinleyicilerimizin de çok hoşuna gidecek. O zaman ben de dizilerden taklit yapacağım. Taksi ya, duruyorsun. Yoksa Yok. beni beğenmiyor musun? Yine bir ilk olma zamanı. Hem de tüm dünyada. Tüm dünyada. Dünyada ilk defa bir radyo istasyonunun adı Soka veriliyor. Radyo T Soka 28 Nisan Cumartesi saat 19'da Athena konseri açılıyor. öpücem öpücem dedim sana eğer boş. boş 3000 kişilik konser alını ve Radyo Şehir stüdyosuna sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler mağlütte ayrıntılı bilgi 210 3030 .30 ve radyodüşehir.com.tr'de sokakta da hayatın sesini aç modern sabahlar modern sabahlar Şarkıyı ne kadar güzel söylüyor. Hiç bu şarkıyı söylerken eşinden boğuşunacağını biliyor muydu acaba Ciel? Ya onu bilmiyorum ama bu şarkının burasında esas sesimin güzelliği ortaya çıksın diye. Hiç enstrüman falan şey yapmadan... <gülüyor> Arkadaşlar lütfen bir kapatın enstrümanları demiş. Alfileri kapatın. İyi ki müzik dünyasında diyesin Oktay ya. Sesimin güzelliği ortaya çıksın. Ben bunu kuru kuru söyleyeceğim demiş. Herkes bozulmuş arkada tıngırıda tam var bir tane. Enstrümancılar gelmiş stüdyoya. Oktay Bey geldi. Oktay Bey buçuk gibi falan gerek Enstrümanlar çıksın. Kuru söyleyeceğim Kuru söyleyeceğim demiş. kup kuru demiş. Ne diyorsunuz falan filan demiş. Esas esas değil, odur. Dud duru söylemektir müzik. Sevgili Burada dinleyiciler şu anda hiçbirinizi göremiyorum ama beni alkışladığınızı biliyorum. Özellikle trafikteki arkadaşlar artık alkışı bırakabilirler. E, direksiyonlarını tutsunlar. Tam da borularını bize döndürdü. Evet <gülüyor> <gülüyor> evet. son saatimizde Avrupa davetiyesi veriyoruz. Haberiniz olsun. Onu ya çok haber buyuralım. var. Şimdi, bu, Şimdi bunlar nasıl şey yapacağım ben? Bazı dinleyicilerimiz şey diyorlar Oho bunlarda cuma neşvesi var. iyice giyiye sardılar falan artık kapatalım program falan diyenler var Kapatırsanız davetiyeyi kazanma şansınızı da kaybedersiniz son saatimizde. Kapatırsanız kapatırsınız sevgili dinleyiciler öyle düşünün. Bence kapatın ya ne olacak. Ke kendiniz gidersiniz Avrupa'ya. Yani Hakikaten ben bir daha düşündüm de artık o kadar pahalı da bir şey değil çünkü. Ben şu anda alkışta olduğunu ben biliyorum. Kapatırsanızdan sonra inanıyorum buna. Depresyonu yenen bir oyun geliştirildi. Hadi hızlı hızlı bunlara bakalım o zaman. Yeni Zelanda'da. Bugüne kadar bütün bilgisayar oyunları depresyonu e kolay geçirmemizi sağlıyordu. Sağladı değil mi? Yani şimdi bütün oyunların hakkını verelim. Özellikle böyle bağımlılık yapan bir şehir kurma, bir iş kurma falan oyunları var ya, iş hmm. kur diye. Kapatın, kapatın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok yok kapatmayın, kapatmayın. Yani orada bir şey yaptığını hissettiren bir dolu oyun depresyonun atlatılmasına belki fayda etmedi ama depresyon sürecinin rahat yaşanmasına e, ya öyle de, yardımcı bugüne oldu. Bugüne kadar hiç o, o tip konuşulmadı ya. Hep bilgisayar bağımlılık yapıyor. Hep internet işte alışveriş bağımlılığı yaratıyor. Hep böyle bu tip tespitler yapıldı ya. Ben mesela o yüzden böyle haberleri ben ayrıca seviyorum. Üniversite de Son yılımda yaşadığım hafif depresyonu Heroes of Might and Magic ve David Bowie ile geçirdim. Yendim demiyorum. O dönemi madem biraz depresyon devam edecek. Tam kronik hale gelmeden hem çok güzel puanlar da aldım Oktay. Hı hı. Çok güzel puanlar. O zaman aldım. ben de iki oyunun hakkını vermek Gerek istiyorum. Gerek olarak. Evet biliyorum ben senin o dönemki rekorlarını biliyorum ya. Yani o rekor defterini ben biliyorsun... Senden habersiz... Tutuyordun. E, e, yok, senin tuttuğun defteri incelemiştim. Ve o, o dönem bir tatsızlık olmuştu aramızda. Sen benim rekor defterimi nasıl, nasıl kalıştırırsın? Hayvan herif demiştin. Hı hı. Ben hayvana ve çok bozulmuştum bunu, ve... Bunu yaparken de bilgisayardan gözümü kaldırmamıştı. Kaldırmamıştı. Ve 3-4 saat konuşmamıştık. Yani sevgili dinciler öyle sert günler geçirmiştik ama sonra tabii tatlıya bağlandı. O rekorlarını ben biliyorum. Madem iki oyunun e, söylediysen ben de iki oyunu anarak hakkını vereyim. Bir tanesi FIFA 99'dur benim için. Tabii ki. Yıl 2012 olsa da FIFA 99'un yeri bende apayrıdır. Elbette. İkincisi de Luxor. Luxor, Luxor. hani tık tık tık topları attığın oyun. Tabii evet. İşte Toplara attığın. Depresyon oyun. oyunu. Tam. Tam, tam öyle. Depresyona. Depresyon depresyonu getirirken oynanacak bir oyun. He Şimdi de... şu anda bütün dünya Angry Birds'le depresyonunu atlatmaya çalışıyor. Şu anda işte somut olarak e, depresyonu da yenen diye iddia konularak ortaya çıkarılan bir oyun. 3 boyutlu Sparks adlı bir oyun. Yeni Zelanda'da gerçekten e, geliştirilmiş bu oyun. 15 yaşındaki 168 genç arasında yapılan 3 aylık araştırma sonunda oyunu oynayanların %44'ü depresyondan tamamen kurtularak... Kaç yaşında çocuklar? Neşve için evlerine dönmüşler. 15. 15 yaşında çocuklar ne depresyon? Onun adı ergenlik. Tamam. Ergenlik, depresyonu o zaten onu... Geçirmenin yolunu ben hani yayında söyleyebileceğim yollar değil ama ee, rakamla anlatsan yani teknolojinin rakamla çok, da anlatmaya da teknolojinin çok öncesinde vardı onun çözümü zaten hmm. en Vallahi, güzel oyun en güzel en güzel oyun henüz por, por geliştirilmemiş olandır Portable'dır o oyun. Henüz geliştirilmemiş olandır lafı. Burada işte şey oluyor Ege'ciğim. Anlıyorum senin ne demek istediğini. Portable falan diyerek ben uzak tutmaya çalışıyorum seni o şeylerden. Bataktan. E, bataktan. O yüzden böyle bir oyun var. Ona bakmış olalım. Ondan sonra e, hızlıca dur o zaman Oktay ben seni artık yavaş yavaş... Ama, yani, yavaş, e, ama köpeği, köpeği boğan çocuk şeyine bakacaktık ya. Dün de vardı. O dün bakmadık. Bugün niye bakıyoruz? Ama esas bugün röportajları esas var Esas bugün çocuğum. boğmuş. Esas bugün şey olmuş. Modern sabahlar, modern sabahlar. Gerçekten de çıplak sesiyle ne kadar, çıplak ses demiyordu Oktay? Senin kuru var. ses, kuru kuru. <gülüyor> kuru. Kuru sesin de havası bir ayrıymış sevgi dinleyiciler. Ben en başta Oktay kuru ses dediğinde Anlamadım. ona bir saçma gelmişti hakikaten. Evet. Ve de kuru ses. yani saçma gelmesesi senin verdiğin tepkiyi de ben yani zamanla anlayacak diyerek bıraktım biliyor musun? Yani o da laf aramızda o, e, onu da şey yaptım. Neyse yani şimdi konu Seal değil. Seal bu günlerde biraz da sıkıntılı günler geçiriyor. Onun da verdiği e, sıkıntı da şunu söyleyelim. Seal arkandayız, yanındayız. Her zaman ne zaman istersen e, stüdyolarımız, telefonumuz sana açık. E, yalnız oraya gelmemizi isteme. <gülüyor> yani, yani, Seal'da herhalde şeyi düşünüyordun telefonu açıkta yani ben ne konuşacağım adamla. Orası orasını da bize bırak. Seal, biz herkesle anladığı dilden konuşmayı gayet iyi de biliriz. Bu da en güzel en güzel cevap, en güzel cevap oldu. oldu. Biraz da susmamız çok manidar oldu. Evet, başlıyor muyuz o zaman yarışmalara? Sevgili önce? dinleyiciler telefon başına. 9 Focus Focus Avrupa Birliği'nin doğum günü 9 Mayıs'ta 9 çift 9 Avrupa ülkesine radyo dalgıyla gidiyor. Trafikteyken kulağınızı radyonuzdan ayırmayın. 9 Mayıs'a kadar model sabahlar ve bir bahar akşamıyla her an yolunuz Avrupa'ya düşebilir. Avrupa <gülüyor> <gülüyor> 9 çiftten biri olmak için hazır olun. <gülüyor> Yolunuz her an Avrupa'ya düşebilir diyoruz. 999'da 9 şanslı dinleyicimizi 9 güzel Avrupa ülkesine gönderiyoruz. Bu arada e, çok param olsa yapacağım şeyler zorbalık mı bu bilmiyorum ama. Söyle Mesela bakalım. bu reklamın sonunda Kaya An'a gidip kaç paraysa verip yolu Avrupa'dan geçen herkesle elbet bir gün bir yerde buluşuruz falan gibi böyle bir cümleler söyletmek isterdim. O ama, zaman bir de e, Süleyman Demirel'den de rica edebilir misin? yani o karşılığında. karşılığında para değil orada şey demek lazım. Bir sosyal hizmet falan demek lazım artık. Eski bir cumhurbaşkanı e, para için yapmaz onun bir kültür hizmeti falan filan diyerek. E aynı aynı ne yapar nereden? Kayahan, Kayahan ni apartman yöneticisi site yöneticisi olduğu için mi Kayahan'a para vermeyi düşünüyorsun? E, profesyonel bir sonuçta, bir sonuçta, sonuçta büyük usta yani. O da büyük usta yani. Sen ne dedirtmek isterdin? Süleyman Demirel mi? Hı hı. Allah babası. <gülüyor> <mi? gülüyor> Selam o tip bir şey. ne dedi çok önemli değil. Bence yapalım bunları Demiş yapalım. Nemiş kadar oldu nokta çok teşekkür ederim ee, Bunları yapalım evet. Sevgili dinleyiciler radyo 2, 9 çifti 9 Avrupa ülkesine gönderecek 9 Mayıs'ta belirlenecek hangi şanslı isim hangi ülkeye gidiyor diye. Ülkeler belli ama Viyana Amsterdam Atina Barcelona Lisbon London Londra yani Paris Prag ve Roma bunlar hangi ülkelerdedir sorumuz bu. Değil, değil, yok. Bu değil. Bunlar, bunlar gidilecek baş şehirler, istikametler, kim nereye gidecek, önümüzdeki günlerde yavaş yavaş belli oluyor. Bugün de bir şanslı çifti belirleyeceğiz. Kolayda bir sorumuz var. Fotoğraf albümünü havalı yapan şeylerden bir tanesi işte gidilen güzel turistik yerlerde çekilen fotoğraflar. Avrupa'da geçirilen günleri en iyi belgeleyen fotoğraf nerede, hangi ülkede nerede çekilir diye soruyoruz. Telefonumuz 210 30 30. İşte mesela benim e, çok havalı olacağını düşünerek çektirdiğim bir fotoğraf var. Eyfel Kulesi'ne yaslanmış olarak. Hı hı. Ama hem kuleyi hem de beni görünür şekilde. Çünkü beni baya bir yüzü falan görünsün istedim. Oradaki mutluluğum görünsün istedim. Hı hı. Benim mutluluğum görününce kule görünemiyordu. O yüzden bir betona eline dayamış bir adam olarak bir fotoğrafım var. O güzel bir fotoğraf değil. Dinleyicilerimiz daha güzellerini biliyorlardır. Ee, Avrupa'da... Hangi Avrupa diye. şehrinde şşt, havalı fotoğraf, fotoğraf güzel lazım. fotoğraf çektirilir. Ya da e, bir klasik yaratmak için de olabilir. İlla havalı olmasına gerek yok. Nerede fotoğraf e, çekinilsin? Bugün size bunu soruyoruz. İlla e, çektirmiş olmak gerekmiyor. Yani şuraya gitsem... Bu şöyle orada fotoğraf diyeyim. Şartoş diyen dinleyicimizde... şöyle vardı. Evet. Kulesi'ne yaslanarak fotoğrafımı çektirdim. Aga diye bir fotoğrafım vardı. Çektirdim... E ...çok da umduğum gibi olmadı. Ben de Didem'e demiştim... ...Empire State ile beni al e, diye... E, ...anlamadı öncelikle. <gülüyor> e, bir baktım... ...fotoğraf makinesi bendeymiş. Fotoğraf makinesi <gülüyor> verince anladı ama... iş işten e, geçmişti. Evet Empire State geride kalmıştı. <gülüyor> Yürüyorduk çünkü o sırada. <gülüyor> Sadece onu çektik... ...sonra döndük. Yani bazen fırsatlarda değerlendirilemiyor... ...o yüzden önceden hazırlanmak lazım...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 Öpeceğim, öpeceğim dedim sana boş, boş 3000 kişilik konser alanı ve Radyotü şehir stüdyosuna sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler mabilette ayrıntılı bilgi 210 3030 .30 ve radyotü sokakta da hayatın sesini aç. modern sabahlar. Avrupa'ya gittik. Hangi şehirde nerede fotoğraf çektirmek lazım diye soruyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30 Özer Bey attığımızda. Özer Bey günaydın. Günaydın. Neredesiniz şu an Özer Bey? Ben şu an okuldayım. Okuldasınız. Kolay gelsin efendim. Peki Öğrenci ben. misiniz, öğretmen misiniz? Öğretmenim. Öğretmensiniz. Özer Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Çok merak ediyoruz. Gittiniz mi daha önce? Yoksa gitsem şurada çektiririm fotoğrafı de dediğiniz bir cevabınız mı var? Aslında gittim. Bu İtalya'daki havuzun başında fotoğraf çektirmek. Yani İtalyan bayrağının altında çektirmek gibi bir şey oluyor. Bu yani. Fontana di Trevi dediğimiz bu aşıklar çeşmesindeki evet, havuz mu? Evet. Evet para atılan havuz ama ben onu demeyecektim de şu pizza kulesinin düzeltmeye çalışılan fotoğrafı diyecektim. Zaten. Çekilsin mi çekilmesin mi diye yapılsın diye söylüyorsunuz değil mi bunu? Ya bu klasik olarak hani en klasik hangisidir dediniz ya herhalde evet. en klasik pizza kulesinde o düzeltilmeye çalışılan çekilen fotoğraf olabilir. O zaten vesikalık gibi bir şey çektirmek gerekiyor. Tabii. <gülüyor> hani. Peki. Po pozisyonu falan da herhalde belirlenmiştir şurada şu şekilde duracaksınız diye tahmin ediyorum. Tabi tabi onlar hep dağıtılıyor yaklaşırken broşürler dağıtılıyor İtalyan e, belediyeleri Tarafından. Özel Bey teşekkür ediyoruz. Becala Sağ olun. Hoşçakalınız. Evet, İtalya ile başladık bakalım. Başka ülkelerde neler var? Bu arada yani mesela Lizbon'a gitsen nerede çektireceksin? Ben hiç fikrim yok Lizbon'da. Lizbon şeyde abi belediye meclisinin hemen önünde. o. Oh, ya yani, bu da Lizbon deyince gösterebileceğim bir şey var mıdır acaba? Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Hilal ben. Hilal Bey, ay, Hilal Sibel hanım. hanım. Sibel Hanım. Evet. Sibel, Sibel mi? Hilal <gülüyor> mi? Hilal. Hilal, Hilal. Sen evet, sibel evet anladım. Ben de B dedim. <gülüyor> sen de cinsiyeti, ben de ismi <gülüyor> tutturamadık. Doğru. İyi <Yer> hanım. <gülüyor> Buyurun <gülüyor> buyur. iyi hanım. Evet. Alalım cevabınızı. ben şey diyorum ki Londra'da Atlasyerlerin hiç kıvırdamadan durduğu bir şey, bir kapı var. Hani hmm. saray kapılarından evet. birisi var. Evet. Buckingham'ın Tam önü. şey yazıyor. Hani dikkat edin. az sekmeleyebilir te ya da işte sizi sültebilir yazıyor. Evet. O zaman bir arkadaşım tam o şeyin yazının altında ee, Fotoğraf çektirirken at bunu dütmeye çalışmış ve o bizim için bir klasiktir. <gülüyor> aynı fotoğraftan ben de istiyorum. At dürtmesi fotoğrafı. Aynen ama S saniye de, saniye de, at dürtmesi. Peki. Evet, Çok teşekkürler Helal Hanım. Görüşmek Sağolunuz. üzere. Sağolunuz. Aynı, aynı uyarılar şeyde de var. Ee, Downing Street 10 numaraya giderken de var. Ne var orada? Atlar dürtebilir, şeyler yapabilirdi. tam o atların geçtiği bir e, yer var. Onun önünde de aynı tip uyarılardan var. Oraya da dikkat edersin lütfen. yaban bir gündeme getirmek istemiyorum ama ayı çıkabildiği falan diye öyle bir şey mi vardı? O Londra'da değil de... E, ne, öyle bir espri var değil O Yozgut'a... Evet, Daş yozgur, düşebilir, yozgur. Ay, ayı çıkabilir. Evet. Günaydın evet. efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Merhaba, günaydın. Ferhat Bey. Ferhat Bey, hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz sizi. Nerede ne fotoğraf çektirelim? Abi, Avrupa'da. Valla Avrupa'da, İtalya'da... E, bu Papanın... E, dini olarak değerlendirmeyelim ama... Casi olarak da değerlendirmeyelim ama... Tamam. Papanın... Ee, i̇nsanlar hisseden dünyasına seslenmiş olduğu balkondan papa ile birlikte resim çekmek isterdim. papanın papa balkon konuşmasını yaptığı balkondan fotoğraf çekmek istiyorsunuz. Arkadan. öyle. Oradan direkt böyle yanında beraber. Yani kişinin önemi yok ya da yerin niye önemi yok ama bakıldığında hem arka plandan hem de ön plandan fotoğrafını çekmek isterdim açıkçası. Peki e, ha, siz balkonda olacaksınız. Sizin omuzunuzdan çekecek öyle mi? Ya hem ön taraftan ön taraftan profilden çekebilir aşağı çünkü onda binlerce kişi oluyor biliyorsunuz. Evet. Ee... Benim de o karede yer olmuş olduğum yerde öyle bir görüntü içerisinde bulunmak isterdim açıkçası. şöyle bir şey canlandırdım gözüm. Arkadaşlar yürültü yapmaya papa gelecek biraz sakin olun lütfen ya. S sessizlik tarzında bir şey. Peki mesela... Öyle bir şey geçti yani. Tamam süper fikir. Yani bunu istiyorsanız tabii ki e, biz bunu ayarlamaya çalışırız. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok. Elimizden Allah. ne gelir onu da bilmiyoruz. Ama <gülüyor> şunu, şunu isterseniz de ayarlayalım mı Ferhat Bey. Ee, evet. İngiltere'de Londra'da evet. sarayın balkonundan mesela o... Evlilik törenlerinde gördüğümüz fotoğraflar var ya işte Enson Prens evlendi. Ee, o, o düğündeki o balkonda Buckingham'ın balkonu galiba o da. Onun önünde de böyle geniş bir alan var. Orayı ayarlayabilirsek orada da olur mu? Yoksa orası illa Vatikan'ın vatikan. balkonu mu diyorsunuz? Ya, vatikan balkonu da olur. Öncelik Vatikan balkonu da olur. Yok illa bakınca olursa, orası da olur. Neden olmasın? Sonuçta balkon, öncelikte balkon. Yani bir <gülüyor> kişinin üzerinde kalmış. bir balkon Öğren olsun diyorsunuz. <gülüyor> yani. Tamam, tamam Ferhat. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Ama <gülüyor> sıcak çünkü Ferhat Ferhat bir yer istiyor. Fil fil bir şey istiyor. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ha, teşekkür ediyorum. İyi Yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun hoş çalın. Avrupa balkonları diye bir belgesel seris çeksem Yapılmadı. bir seyircim hazır şu anda. Yapılmadı biliyor musun? Yapılması lazım. Yazık O bütün genel Avrupa'dan balkonlar var bu hafta. Birler balkonlar olacak. <gülüyor> İngilizcesi de balkoni. <gülüyor> Giden dinleyicilerimiz hani balkona çıkmak istediğini, yabancı dili yoksa nasıl ifade edecek? Balkoni diye. Karşını diyecek ki balkoni. Günaydın efendim. Mesela Maceriso. <gülüyor> günaydın. Merhaba, Merhaba kimle günaydın. görüşüyoruz? Merhaba Tuva ben. Tuva hanım dinliyor musunuz bunu? Evet bir saniye. Ben yine bir bahçeye koşabilir miyim? Aa siz topuklu Tuğba Hanım'sınız. <gülüyor> evet ama bugün topuklarım yok. Hadi o zaman koşun. benim için hiçbir espiriniz yok. yok şu anda. Niye babetlerle koşuyor Tuğba Hanım bak. <gülüyor> yok babetlerle değil de bez be, be bir ayakkabıyla. Şu... Espadril bez bez <gülüyor> Tuğba olarak kaydettik o zaman Tuğba Hanım. Buyurun dinlıyoruz <gülüyor> sizi. <gülüyor> Merhabalar öncelikle Merhaba. günaydınlar. Günaydın buyurun. Ee, benim e, gitmek istediğim şehir ya daha doğrusu bir mimar olarak hani, görmek istediğim çok arka ülkesi var ama. Florensa hani, mı? Özel, Efendim? Floransa mı? Ee, ya evet hani Roma, İspanya olsun İtalya olsun hani görmek istediğim çok yer evet. var ama hani fotoğraf olarak özellikle bu. ben Amsterdam diyeceğim bu I Amsterdam yazısıyla fotoğraf çekmek istiyorum. Yani, evet. <gülüyor> yani ilk iki harfiyle olur başka harfleriyle olur. Hani klasik var <gülüyor> Amsterdam yazısıyla yazı fotoğraf, ya, fotoğraf istiyorum. Tamam evet, süper efendim süper <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz efendim görüşmek üzere. Öyle bana teşekkür ederim. Güle güle Hoşça kalın. İyi güle olsun. Hoşçakalın. İyi yayınlarla takalım. Sağolunuz. Tuba Hanım da çok net bir fikir var. Vallahi helal olsun ya. Dinleyicilerimiz ne kadar net ya. Yani i̇şte hedef, bu, hedef. Planlı olmak çok güzel. Sonra çünkü orada şaşırıyorsun. İşte evet, ne, ne, yapacağım, ilgili, ne yapacağım? Ay yoruldum falan sonra üşeniyorsun. O hayalini gerçekleştirmeden dönüyorsun. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Şafak. Şafak Bey dinliyorsunuz. buyurun. Ee... Benim bizden fazla önerim var aslında. Hangisinden başlayacağımı da bilemedim. En mi? sevdiğinizden başlayın Şafak Bey. Tamam peki başlıyorum o zaman. Ee, Amsterdam'da Red Distrik'te. Biliyorsunuz orada fotoğraf çektirmeye yasak. O yüzden çok iyi bir kanıt olurdu gibine geliyor. Hmm, ama nasıl olacak <gülüyor> yasaksa şimdi gizli gizli mi? Yani gizli gizli tabii. Gizli kapaklı. Ee, sonra şey olabilir. E, Berlin'de... Brandenburg kapısında olabilir. Evet gerçekten bak şahane fotoğraf olur ha. Ee, onun kapısı. dışında şu Eyfer Kulesi'nden siz bahsettiniz ama e, onun için farklı bir kurgun var. Eyfer Kulesi anahtarlıklarını biliyorsunuzdur. E, e, belki de Fransa'da en çok satılan hediye keşke evet, biridir. Bir anahtarlığın ucuna son alkayı sallandırarak son alkayı Eyfer Kulesi'nin tepesine denk getirip e, sanki karşıma da birini alıp Eyfer Kulesi'nin anahtarını ona veriyormuşum gibi bir kolaj olabilir belki. Oho siz bayağı bir ekiple gitmeniz ee, gerçekten. Tamam son fotoğrafta... Şimdi, e... şimdi biraz da şöyle düşünün yani e, oradan birine makineyi vereceksiniz. Bir de oradan geçen elinde bagetleriyle bir tane Fransız akşam evine baget götürüyor. Adam bütün gün çalışmış eve iki kuru baget götürmek için. Siz, mösyö, mösyö. Adam davulcu dediniz. mu? Hayır canım baget ekmek. <gülüyor> Anladım. Mösyö dediniz verdiniz kamerayı benim bir çekin. Ondan sonra nasıl anlatacaksınız? O, bu, ha, hakikaten biraz şey... Yani e, zor Ama dur canım niye şimdi şafak bayrağı? Olmayacak şey, şey değil. Belki yani. ekiple gidecek, belki sergi açacak bu fotoğrafları son, söylediğimizde. Sonuçta biz davetimizi iki kişilik veriyoruz. O ikinci kişinin bu teknik e, şeyi kaldırabilecek bir kişi olması ama lazım. Ama bir son fotoğraf vardı, onu da alalım da sizden şafak Bey. Bir kişi tamam. şey daha söylüyorsunuz. Son fotoğraf evet. Almanya, Hollanda, Belçika sınırında acayip efendinin önündeki timde ufak bir kağıt çizerek son derece anlatılabilir olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evindeki baget olan adama rahatça anlatırım diyorsunuz yani. Bakın burada teknik özellikleri var. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek İyi üzere. İyi yayınlar hoşçakalın. Güle güle de Almanya o sınırı ben anlamadım. Almanya Belçika, Hollanda sınırında. Ayakta, tek ayak. Günaydın efendim. Şimdi Günaydın. Anladım. Kimle görüşüyoruz? Gizem ben. Gizem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun Açın, dinliyoruz. Biz e, gerçi erkek arkadaşımla birlikte karar verdik buralara. Atina Akropolis'te çektirmek istiyoruz. Süper. İtalya'da Koma Gölü'nde bir de Fransa'da Elisa Sarayı'nda Paris'te bir gece yarısında vardı orası çok güzeldi. Evet, evet gerçekten. de öyle. Bence o... e, en son söylediğiniz en güzel fotoğraf olur. Özellikle evet. sizi ve e, sevginizi düşündüğüm zaman Nişanlım artık. Nişanınız mı? Nişanlınız mı? Evet. Nişan. Şu yaban espriyi de yapmanız gerekli biliyorsunuz. Turistik espriler kategorisinde. Burası da otelimiz. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yaparsanız mutluluğunu elize Sarayı dediniz olur. değil mi? Evet, Fransa Eze Sarayı. Tamam, yazıldı. Hepsi yazıldı. Teşekkür ederiz tavsiyeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, Yine bir ilk olma zamanı. Hem de tüm dünyada. Dünyada ilk defa bir radyo istasyonunun adı sokağa veriliyor.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 1000 kişilik konser alını ve Radyo şehir stüdyosuna sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler mağbiletti. Ayrıntılı bilgi 210 30 30 ve Radyo TÜKON TR'de. Sokakta da hayatın sesini aç. Radyo 2 Sabahlar devam ediyor. Telefonumuz 210-30-30 Avrupa'ya gittiğinizi en güzel belgeleyecek en havalı fotoğrafı hangi şehirde nerede çektirirsiniz diye soruyoruz. Güzel cevaplar geldi çok yaratıcı şeyler de geldi. Aa ben de çektireyim bunu becerebilir miyim diye düşünenler vardır elbette. Ee, son dinleyeceğimizin anlattığı gibi güzel bir krokiyle anlatılmayacak Anlatılır, şey yok. Evet. Ben bundan sonra e, hep diğer dillerde merhaba diyeceğim dinleyicilerimize. Günaydın efendim. Merhaba. Alo. Kimle görüşüyoruz? E, merhabalar. Abdurrahman Merdi sonlu Abdurrahman Bey God Morgan, İsveç'te de. İsveç'te de günaydın dedim. Evet, buyurun, <gülüyor> buyurun Abdurrahman Bey. Alo. Alo. Gittim mi ne oldu ya? Alo. Ha evet. Abdurrahman Bey hangi şehirde nerede fotoğraf çektirirseniz bir turistik ziyarette. E, tamam. Roma'da az önce e, Pisa Kulesi'nin e, fotoğraf çektirenlerle beraber fotoğraf çektirdim. Bir sürü e, çapraz duran insanla birlikte. <gülüyor> <gülüyor> onları da kareye alarak mı? Evet. Kuleyi almadan sadece onları alarak. Abi, Pisa, Pisa Kulesi fotoğrafçılarıyla da fotoğraf çektirdim demek için değil mi? Evet. Pisa Kulesi'nin dibinde olduğunu en güzel kanıtı kule olmadığı evet. zaman o adamlar çünkü. Yani çok doğru evet, bir gidiş oldu. duran. Çaprazduran çapraz duran insan doğru yere geldiğiniz gösteriyor çok teşekkür ediyoruz Abdurrahman Bey görüşmek üzere sağ olun ben de aynısını şeyde yapıyorum ya yani. bu alinlerin okulunda böyle variyet ab bir şey olduğu zaman uh -huh. işte iki tane çocuk şarkı söylüyor 35 bin kamera cep telefonu falan filan ben bazen o kameramanları da çekiyorum böyle başbakan açıklamayı yapıyormuş gibi aynı şey var Abdurrahman Bey Pulitzer da. ödününü hak ediyorsun bence de işte Pulitzer Pulitzer Anadolu diyoruz sevgili dinleyiciler. Hangi şehirler var şu anda? Şu anda çok şehir var ya. Yani Londra var, İtalya Roma var. var. Ee, ondan sonra ülke olarak Roma, işte e, ondan sonra Fransa'dan saraylar söylendi, Atina söylendi, Yunanistan, Kollanda, Hollanda mi? söylendi. Geldi. Ee, Brüksel söylendi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Gülsün. Gülsün Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Neredesiniz? Çok uzun süredir sizi aramıyorum. 9 sene oldu. 9 sene mi? Evet. E, İyi programda aramıştınız. Hadi bakalım falan dediniz. Sonra bir daha hiç aramadınız. Aynen öyle. 9 sene önce de bir hediye kazanmıştım sizden. Ne, ne kazandınız? kazandınız? E, Radyo TÜ'nün 10. senesinde beni İstanbul'a göndermiştiniz. Tatile. Ay göndermez <gülüyor> olaydık. E ne oldu? Dönmediniz mi sanki Gülsün Hanım? Öyle anlatıyorsunuz yani. Ya ondan sonra bir sürü şey oldu ben arayamadım. Ay kötü şey olmadı, ne değil oldu. Ne oldu ya bu 9 sene içinde bir tanesine sayım? İki tane bebek oldu. Haa! Video çekmeyen bir yerde 9 sene çalıştım. Özür dileriz Gülsün <gülüyor> Hanım. A ayrıldınız mı o işten? Ayrıldım ayrıldım. Oh artık. be! Aramıza girdi o iş valla. Vallahi billahi. Bebekler nasıl şimdi büyüdün mü bebekler? Bir, bir tanesi artık kocaman oldu. Zaten geldiğimde e, bebek bekliyordum belki hatırlarsınız. Hı hı. Sonra ikincisi var küçük. Şu anda yeni uyandı. Yatağında bana bakıyor ve onunla konuştuğumu sandığı için gülüyor. Ay kıyamayız biz ona Minno. Evet, Minno. Peki Minno ile mesela gittiniz. Aslında Minno kucağınızda. Tamam fakat e, anne ve babam için yarışmak istiyorum. Mümkün mü? Tabii Tam ki hayırlı mi? bir evlat. Minno da sizin gibi hayırlı bir evlat olsun. Ay inşallah inşallah. Benim annemle babam hiçbir yere gidemediler beraber. Sizin Sizde yüzünüzden. Gönderemedik üç kazık olarak. Hı hı. Eğer becerebilirsem annem ve babamın Venedik'te Gondol'da bir resmini görmek isterim. Gondol sefasında. Evet. Peki. Ve mesela şimdi e, bazı babalar şeydir ya işe karışan insanlardır. Sizin babanız onlardan mı? Ata, kesinlikle. Çok hızlı çekiyor. Nurten çok hızlı çekiyor bu kürekleri. <gülüyor> bak bizi bak. Diğerlerini uzun dolaştır kesinlikle bizi... Kesinlikle. iş şovunda bahsettiğin babalardan. Vay vay vay. Peki o, o hani, zaman... domatesin kilosuna e, takan şey e, fiyatına takan bu en pahalısı diyen türden. Annenizin ismini? Seza. Seza Hanım. Nurten'i Seza olarak değiştirip bir kere daha yapar mısın? Se Seza. Seza. Bu, bu, bu bizimki biraz sızlı çekiyor göğsünden. Dur ben buna bir şey deyip. Aynısı oldu diyebilir misiniz Gülşah Hanım? Olur. Çok teşekkür ederiz aradığınız için. Bu kadar ara vermeyin bir daha arayın sonra. Ya ararım ararım artık evde gidelim. Yani şey 9 yıl olmasın da seneye yani falan. 3-4 seneyi geçirmeyin yani. Inşallah. Geçirme. Tamam inşallah. Görüşmek, tamam, güzel. Sağ görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek kalın. üzere hoşçakalın. Helecan için de devam ediyor sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210 30 30 derken. <gülüyor> sanki... Ben dememişim de kendi içine doğmuş gibi biri aradı bile. Günaydın efendim. Merhaba günaydın. Kimle görüşüyoruz? İrem ben. İrem, İrem ben. Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş İrem Hanım ne kadar yakından geliyorsunuz? Evet ya ben de onu diyecektim de yamanlık olmasın <gülüyor> diye sustum. Valla stüdyoda gibi adeta 100. yılda gibisiniz neredeyse. Evet ne kadar nasıl tahmin Evet İrem Hanım buyurun hangi fotoğraf hangi servis? Ya şimdi ben bir yerde değil de Amsterdam'da nasıl bulup da fotoğraf çekmek istiyorum su şişesiyle ya da bardakla. Anlaşılmadı ne demek? Çünkü Amsterdam'da su bulamıyormuş. Giden arkadaşlarım hepsi anlattı. Kimse su içmiyormuş. Hatta böyle gross market gibi. Şimdi hani bizim burada var ya marketler. Özel geliymiş. bir marketimiz ha, gibi. Hani e, 5G mesela markete. gross market. Evet anlışalım. <gülüyor> 5G'li O tarz bir yere gitmişler su bulmak için. Ya o ne ya? Burada yok yani satmıyoruz gibi tepki vermişler. Öyle bir şey satmıyorlarmış. Ben de su bulup fotoğraf çekmek istiyorum. Orada yani diyor ki İrem Hanım Avrupa'da çok normal aslında bir konu bu. <gülüyor> evet. Su yerine orada hep bira veya soda içiyorlar. Soda içiliyor. Su içilmiyor. Evet. Soda içiliyor. Bir kalite Peki. İrem çok Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <gülüyor> güle güle. Ay bir sular içtik. Çok güzeldi. <gülüyor> Suyla fotoğraf çektireceğim dedi değil mi İrem Hanım? Evet. Tam olarak <gülüyor> öyle <dedi>. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Günaydın efendim. Ruhum Guten Morgen. Nein diyoruz. Bunları e, çevirmemiz gerekirse. Guten Morgen. Birkaç defa günaydın dedik. Ondan sonra nein. Yani ben hayır bilmiyorum. diyerek de telefonu kapattık. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burak Güngör ben. Burak Bey size bir arkadaşımız e, yabancı dilde bir şeyler söyleyecek. Buyurun. Buğun Burak. Bu, bu, bu, bu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak ne kadar güzel cevap. Ya işte <gülüyor> hastasıyım ya. Burak, yani çok teşekkür ederim. Gittin mi daha önce Burak Avrupalara? Gittim birkaç yere gittim. Var mı fotoğrafın yoksa ah şunu kaçırdım dediğin şey mi anlatacaksınız? E, fotoğrafım var ama henüz gitmediğim bir yerde bir e, bilgim var onu yapmak istiyorum. Buyurun. E, pizza kulesinin üstünde bir arkadaş oturur gibi fotoğraf çekmişti. Suratına daha fizyacı ifade vardı bayağı orijinalden bir e, farklı bir görüntüydü. Nasıl o, nasıl otur, oturuyor ya havaya mı zıpladı? Nasıl ol, oluyor? E, hayır fotoğraf çek Emre'de aşağıyderik onu o şekilde denk getirmiş. Evet. E, arkadaş da böyle hafif oturur gibi durup üstünde. İşte Fırat'ın hafif acı bir yani Hoş bir fotoğrafmış <gülüyor> şimdi bu? Değişti, evet. <gülüyor> hoş tamam o zaman onu da yazdık Burak. Peki evet. sen gidersen bu espri mi? Aynı espriyi ben de yapacağım mı diyorsun? Aynısını yapacağım Facebook'ta da veririm. <gülüyor> Peki çok, çok teşekkürler teşekkürler Burak, teşekkür ederiz Burak. Sağol. Hoşça Hoşçakal. Aslında evet ya biz de tam yaşlı gibi şey dedik. Fotoğraf albümündeki en güzel fotoğraf. Burak Bey düzeltti. Facebook'a koyulacak fotoğraf diye sorsak. Genç nesil daha fotoğraf albümü derken... Fotoğrafı yani cep telefonunu mu albüme mi koyuyorsun? Sonuçta abi, herkes, herkes face'de abi artık. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yandım anam diye bağırıyoruz sevgili dinleyiciler. Neden bu hep bir ilgi çekilsin programa falan filan diye. Daha güzel şeyler bulsak onları da tabii ki dile getirdik ama aklımıza gelen yandım anam. Güzel fikirler bu sabah sizden gelen Bir Avrupa şehrinde nerede fotoğraf çektirmek lazım diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Şanslı bir dinleyicimize bir Avrupa davetiyesi veriyoruz sevdiğiyle birlikte. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, ben Semiha. Semiha Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Semiha Hanım'ın ne kadar nezih geliyor sesi. Evet hakikaten. <gülüyor> Gerçekten. O, zaten sesi çok nezih olduğundan ben Semiha yankı Esprisi yapmadım. Hayır ama Semiha değil, Semiha. Semiha zaten esirin iyice ne? çifte yavanlık olacaktı zaten. Çok teşekkür ediyorum Çünkü bu konuyu açman zaten bir yavanlık oldu. Onu yapsaydın çifte yavanlık olacaktı. Semiha Hanım, daha önce Doğru. gittiniz mi Avrupa'ya ve çektirdiğiniz fotoğraflardan mı bahsedeceksiniz bize? Ee, yok çektirdiğim fotoğraf. Aslında bir tanesini bir daha çektirmek istiyorum ama. <gülüyor> Niye? iyi çıkmamış mı? <gülüyor> ee, Romeo Juliet'in evine gitmiştik e, balayında. Hı -hı. E, eşimle birlikte Juliet'in göğsüne elimizi koyarak çektirdi. Eşmin elini oradan çekmek istiyor. Tek başıma çektirmek istiyorum. Daha balayında bir çift olarak şey diye düşünmediniz mi? Ne yapıyorsun sen ya? Ne Ne alakası var ya? Falan? O an gelmedi. Balayı heyecanı var abi. Sonuçta evet. Seniha Hanım da nezip bir insan yani. Ondan sonra da. beyefendinin bu tip tavırları devam ettim. Yok ee. <gülüyor> Seniha seni ben şu kadının poposunu eldeyeyim sen bir fotoğraf çek. Çok komik olacak falan diye. Bu tip hareketler. Yok, Allah'tan yani öyle bir eşim yok ama işte o gün... E, o gün bir delirdi adam. adam. Benim ısrarımla oldu da niye böyle şey yaptım bilmiyorum. Adam delirdi sonuçta balayında Seniha Hanım. Neyse normale döndüğünün sebebi. Seni... Eskiden çok böyle memeleri falan elde izin verirdi. Sonra da hatta kendi teşvikelerde sonradan kıskançlaştı diye anlatıyormuş arkadaşlarını. Evet, bence, bence bunun için tekrar gitmeyin Seniye Hanım. Değmez. Olabilir. Bırakın <gülüyor> Juliet'in memesini. Siz önünüzdeki fotoğraflara bakın. Nedir? Hedefinizdekini söyleyin siz bize. Hedefimdeki Eyfel'in tepesinden tutmak. Eyfel'in tepesinden tutmak. E tepesinden tutarak çektirmişse çok kıskanıyorum. Hı -hı. E aynısından çektirmek istiyorum. Tamam peki. Eyfel tepesine ekledik listemize. Çok teşekkürler seni Hanım. Ben Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Güle güne eşinize de abi. selamlar. <gülüyor> Ankara'ya gelenler ile ilgili öyle bir espri yapıyorlar mı? Yani bizim de şehrimizde mesela o tip bir e, şeyimiz var. Yapıyorlar. Renk, Renkli olduktan sonra özellikle mesela alttan bir ışık başlıyor. En tepede poş diye patlıyor ya. Hı -hı. Orada çok espri yapan varmış. <gülüyor> Günaydın Şıkla, efendim. Işıklarla. <gülüyor> Merhaba kimle görüşüyoruz? Ben Tuğrul. Nasılsınız? Tuğrul Bey hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Siz nasılsınız nasıl, nasıl, Tuğrul Bey? Sağ olun teşekkürler. Buyurun dinliyoruz sizi Tuğrul Bey. Ya ben aslında ismim bir kuş isimmiş Türk mitolojisinde. Sonradan öğrendim Macaristan'da boy boy heykellerim varmış. Ya çok komik olurdu orada bir fotoğraf çekinmek. Ya benim için baya bir şey olurdu yani. Heykellerle Macaristan'da heykel, özel bir heykel var mı? Şöyle bir şey var herhalde. Baya bir 16 metre genişliğinde yakalat yani genişliği. Bir bronz'dan turul heykeli varmış. Hı -hı. Bu da peşte hakim bir tepenin üstündü. Bir yani turisteyle gittik. Macar geleneklerine göre ya, o heykeli falan ve kutsal sayıyorlar olan şu an mesela dan Turgul oturul <gülüyor> komik <kudurdu> herhalde bize de geldi bize de öyle geldi <gülüyor> çok teşekkürler Bey <Tuğrul gülüyor> <da. gülüyor> teşekkür ederiz sağ iyi, iyi yayınlar teşekkür ederiz efendim Tuğrul. çünkü yani Turgul Bey'in ismi de Turgul o heykelin heykel de Turgul heykeliye heyke. Ee, sen sağ anlamadım Ama mı, Tuğrul zaman... bir, yani Tuğrul'un Macar Macar'cada ne olduğunu bilmiyorduk. Keşke Viktor buradayken arasaydık. Victor'u sorsaydık. Neyse bir daha soruruz ya. Sorarız efendim. Kimle görüşüyoruz? E, merhaba Elif ben. Elif Hanım buyurun dinliyoruz. E, ben Londra Köprüsü'nde e, bir fotoğraf çekmek isterdim. Hangisiydi Londra Köprüsü? Ya şu hani var ya fotoğraflarda, o tarafta böyle açılıyor falan. London Bridge. London Bridge is falling down. Ha o olanım. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür Ekledi, ediyorum. Hissemizle. yayınlar. Bir şey Tower değil miydi ya o köprünün adı? Tower of London diye geçiyor. Oh. O kalenin yok, adı. Yok yok o değil. Charles. Tower yok e... o bir arkadaşın ismiydi. Charles. <gülüyor> Charles Bridge. O değil miydi açılan olan ya? Charles diye geçer. Kafam karıştı benim. Dursun. Şimden önce Charles. Şimden sonra. sonra. Keşke Charles Elif Hanım'a sorsaydık. Günaydın Neyse. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Serap Serap Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Yeni mi kalktınız Serap Hanım? Evet. Niye güldünüz? <gülüyor> ne bir çay içtiniz ne bir şey yaptınız. Hemen <gülüyor> radyoya bağlandınız galiba. Ne olacak canım? Yeni yeni kalkmış olmak utanacak bir şey değil ki. Niye şey yapıyorsunuz Seref Hanım? Kahvaltı hazırlıyordum. E, Radyoyu açınca arayayım dedim. Yüzünüzü mü yıkamadınız? Ondan mı bir şey Yıkasın, oldu? Yıkadım yakıyordum ama çözüm <gülüyor> böyle kaldı. Kahvaltı hazırlıyor. Ellerini de yıkamıştır muhakkak. Ona yapılabilecek bir şey yok. Ses zamanla açılıyor <gülüyor> Seref Hanım. Seref <gülüyor> evet. Hanım buyurun dinliyoruz sizi. Hiç yüzümle konuşuyorum o yüzden. Buyurun iyi yapıyorsunuz harikasınız. Buyurun. Ee, daha önce bu Barcelona'daki e, La Sagrada Familia'nın en üstü. Aaa hmm. çok güzel. Tabii doğru o da çok havalı. Süper Orada süper. Orada Martı var eşliğinde bir fotoğraf olabilir diye En, en üstünde mi? Ha en üstünde. Tamam. Peki efendim. Çok teşekkürler. Ben <gülüyor> teşekkür, için. Ederim. Sorulabilecek... teşekkür ederim. sağ ol, Olgunluğunuz için teşekkür ederiz. Sorulabilecek en saçma soruyu sorumlu. En üstü mü? <gülüyor> Hayır efendim. Onun iki katı aşağısı. Ben de çok güzel fotoğraf buldum. Sagrada Familia'da. Ne buldum? Ellerimi arkadan birleştireceğim. Müteahhit gibi. bir bitiremedin mi bunlar diye. Ve bunu uzun uzun anlatacağım fotoğrafa bakanlara. Tamam. Böyle bir espri yapmak istedim. Biliyorsunuz o inşaat tabii ki. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Ee, İsmail Abad. İsmail Bey, buyurun dinliyoruz sizde. Ee, herkes aşağı yukarı aynı yerleri söyledi. İşte İtalya falan. Ben biraz daha bir yer söyleyeyim dedim daha önce çektirdiğim bir fotoğraf. Portekiz'de, e, Cabo da Roca. Ee, Nerede Portekiz'de? Portekiz, Cabo... Bu Avrupa'nın en batı ucu. Ha -ha. En batı ucu, ha. en batı ucu. Atlantik Okyanus'un açılan. Orada güzel. E, işte dünyanın olarak. Avrupa'da güneşin battığı son yer diye geçiyor evet, değil mi orası o nokta evet. mı? He tamam. E o zaman Amerika keşfedilmeden önce dünya burada bitiyor diye mi düşünüyorlar? Evet insanı? zaten oradaki şeyde anıtta dünyanın sonu yazıyor. Ha, neydi şeyi? Yerin adı neydi bir daha alalım mı size? Anladım. Cabo da Roca. Cabo de Roca. Cabo yeah. yeah. Tamam. Y yeah mi? <gülüyor> <gülüyor> Peki İsmail Bey. <gülüyor> Ay, çok, e, teşekkür çok teşekkür ederim. Aynı zamanda e, Sintra adı verilen çok e, güzel tarihi bir e, şey, e, şehire yakın. Hı -hı. E, hatta biz e, saat yedi, yedi buçuk gibi oradan çıktık. Çok acele ettim e, güneşin batışını yakalayalım diye. E, çok da böyle dolambaçlı bir yolu var. Hı -hı. Ee, ama gidecek olanlar erken çıktı. Çok şakra falan bekledik yani güneşin batmasını. Abi orada Peki. çok güzel e, olur. Sağ abi. Çok teşekkür ederiz Sağ ol. Pan'ın en botası. Batanın evet. da botası denen evet. yani. Çok teşekkürler efendim. Evet. Görüşmek abi, üzere. Abi Kabo Dereköy'e gideceksin. Takacaksın Hı -hı. kulaklığını. Açacaksın Ebru Gündeş'i. Bence Ebru Gündeş'i değil Ferhat Göçer'in orada konser vermesi lazım. Bence Ebru Gündeş'le Ferhat Göçer de verebilir evet. İşte Ferhat öyle. Göçer dediğin şu anda bütün fikirlerim altıcıda oldu. Şarkının sözünü ne? dünyanın sonuna gelsem sevgilim diye. Ben nasıl? Ebru Gündeş de şunu söyleyecek o zaman. Ömer akabininle çıkıp. Güneşin doğuşu batışı farksız. Aa ne kadar güzel. Nasıl yaşanırsa yaşan. O da güzelmiş. O da, Günaydın da tabii. O da reka şarkısıdır. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Duygu ben. Duygu hanım hoş geldiniz yayınımıza. Evet, Buyurun efendim. Ee, eğer dinler hatırlar mısınız? Ee, daha önce rogar kapağında düştüğümü anlatmıştınız. Ay Büyük evet. Şarkı. Evet hatırlıyoruz. <gülüyor> o, o benim o düşme hikayemden bir ay sonra ben e, arkadaşımın yanına Viyana'ya gitmiştim. Oradan da Batislava'ya gittim. Hı hı. Maşallah <gülüyor> fellik fellik geziyorsunuz Duygu hanım. <gülüyor> evet. Dünya rogarları diye, <gülüyor> diye bir belgesel. Efendim? Dünya rogarları diye bir belgesel çekilmiş. Aynen öyle. De... Aslında bir Viyana'da zorladım. Bununla rogar kapağını desem yeni tazminat alırım diye ama onlar üstünmüyorlar. Aa denediniz yani. Ay ayla şöyle dürtmüş duygulanım <gülüyor> anladım kadın. Benim evim vardı. Belki Bratislava'da mı evet, çektirdiniz fotoğrafı? Bratislava'da şöyle orada Network diye bir varım. Yani yanlış hatırlamıyorsam adı oydu. Network diye bir heykel var. Rogar kapağından çıkamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu düşme çektiniz. üzerine orada bir fotoğraf çektirmiştim. Ben Ol, geldim. Yani şimdi evet yani. Sizin Oldu çektirdiğiniz ben... kadar anlamlı başkası Çektirmemiştir orada fotoğraf herhalde Ben de yani zaten en iyi arkadaşım diye de not düştüm Fotoğrafa vallahi bir de duygu Hanım yani sizin Ben hiç unutmayacağım sizi çünkü Yani iki ay arayla bağlandınız programımıza ve ya birinci bölüm ve ikinci bölüm olarak en anlamlı <gülüyor> hikayeyi en anlamlı hikayiyi oluşturdunuz belki de programımızda. Çok teşekkür ben... ediyoruz. Sağ olunuzdur canım. Bir de bir şey daha söyleyeyim ya, pizza kulesi çok klasik. Herkes söyledi, herkes. İşte var ya, pizza kulesinin hani herkes düzeltmesi gibi bir de vurup pis atıp düşüren fotoğraf var. Ha, <gülüyor> sadece düzeltme değil de ben vurdum, çok kule devrildi ha, fotoğrafı da var. Evet, yani düşe düşecek zaten. Peki bunu da ekleyelim listemize. Çok sağ teşekkürler olun, efendim. efendim. Teşekkür Hoşçakalın. Hoşça Zaten yani bu pizza çevresinde insanlar fiskeciler fıskeci, ve tutanlar diye ikiye ayrılmış durumda İtalya. Çok karışık. Karışık ya sağ sol çatıflmasıyla devam ediyor. <gülüyor> Deme öyle. Keyfi çok yerine bir öyle. sevgili böyle sohbetler ediyoruz falan ya sizle. Hemen bir araya bir orçun taktiri koyarak bütün neşesini kaçırıyoruz. ya. Günaydın yani. efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın, yayınlar, Bahadır ben. Bahadır Bey, hoş geldiniz veteriner Bahadır Bey. Evet, evet. <gülüyor> Teşekkürler, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ cevabınızı alın Bahadır Bey. Ee, görebildiğim kadarıyla Avrupa başkentlerinin hepsinde nehir olayı var. Hı -hı. Ve bu nehirlerin üstü çok güzel köprülerle dolu. Evet. Eğer böyle olduğunu daha önceden bilseydim, gittiğim bütün başkentlerdeki nehirlerin üzerindeki köprülerde birer resim çekilip böyle bir seri hazırlamak isterdim. Köprüler ve şehirler sergisi evet, gibi yani Hayır, e, köprüler ve e, veteriner Bahadır sergisi. Yok, <gülüyor> Yo, başkentler ve köprüler ya da başkentler ve nehirler olabilirdi. Çünkü hepsinin ortasından e, bir nehir, nehir bir gibi. Şey. Bir şey. Doğru söylüyorsunuz çok, evet. Çok belirleyim bir Prag öyle, Londra öyle, Paris öyle, Budapest Budapest da de öyle. öyle. <gülüyor> <gülüyor> ve e, çok, çok birbirinden değişik güzel köprüler var. Onlardan bir seri oluşturmak e, isterdim. Neyse eğer, işte, işte Avrupa'da insanlar hep suyun çevresinde yerleşmiş. <gülüyor> öyle. Yani öyle bir garip bir var, de, tesadüf. Bir, bir de bir e, sanki bir yanlış algılama var. Pisa kulesi e, Roma'da flan gibi e, konuşuluyor Yok ama değil. Pisa kulesi de Roma'da değil. Baya bir dışarıda bir yerde gitmek için baya bir dört saat filan buna otobüse gitmiştik diye hatırlıyorum ben. Peki otobüslerle bizi Pisa kulesine götürdüler diyorsun. <gülüyor> Çok <teşekkürler gülüyor> yani, sağ teşekkür ederim efendim. Sağlığınız Bahadır, <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> evet otobüslerle gidenler de oldu. Sevgili dinleyiciler şanslı ismi belirlemek için o piti piti karmel sepetimizi çalıştıracağız ama. Şöyle bir bakalım son yanan bir tane En var son sen. son var mı? En son son En son sonu alıyoruz. Günaydın efendim Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alişan Balkoca. Alişan Bey hoş geldiniz yayınımıza Buyursunlar efendim dinliyoruz sizi Oy, Hoş bulduk ee, baba Ben Avrupa şehir yani Hiçbir Avrupa şehrinde bulunmadım ama e... Nasıl? Have you ever No you? Yani Avrupa kıtasında bulundum ama <gülüyor> Avrupa şehrinde bulunmadım yani. ee, O yüzden ben Barcelona'da e, Camp Nois tadında Çektirmek no camp stadında istiyorsun. No camp diyenler var, camp boy da diyenler hmm. var. Onu ben tam çözemedim. Evet. Oraya gidip çözmek lazım aslında. Peki evet. aklınızda böyle bir kare var mı? Şimdi önünüzde stadyum var. Yani ne yapacaksın? Var var. Elimde iddia kupamıyla ee, o maçın sonucunu izlerken. Yani stadyumun içinde mi? İçinde tabii içinde He, tamam. maçı izler. Tribünlerde yani. Tamam bir maç izliyorsunuz. Alchan Bey bir tribünleri abi. oynuyor diyoruz. <gülüyor> Çok teşekkürler Alchan <Ayşen> Bey. Görüşmek <gülüyor> üzere. Sağ olun iyi yayınlar. En son ya. sonu da aldık sevgili dinleyiciler. Şimdi o piti piti kanamayla sepetini çalıştırma zamanı geldi. 9 9 9 çark sesini sanırım herkes, herkes duydu. duydu. Ee, çarkımız döndü. Ee, şans çarkı ve 9 e, diye bir numara verdi bana. 9, 9, 9'da 9 numara tesadüf. sevgili dinleyiciler. Bu, bu tesadüf olamaz. Bu tesadüf olamaz. <gülüyor> olamaz. Bir güç var diyorsun yani. Ee, Belediye de çekmeye çalışıyorlar. 9'lu evet. numara Burak tamamen Güngör. Tamamen rastlantısal olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Belediye de çekmeye çalıştık. Doğru tamamen şey. rastlantısal olduğunu kabul etmek lazım. Burak Güngör diyoruz ee, bugünümüzün. Ee, şanslı ismi. Ne demişti bize cevap olarak? Facebook diye not almışım ben. Facebook diye not almıştık. <gülüyor> zaten yani e, kibar bir ifadeyle e, kule sana ne, pisa, pisa, pisa, kulesi, ya, e, pisa Kulesi Pisa Kulesi gibi rahat yerlerde hep yaşa mesajını <gülüyor> vermişti bize. E, o fo fotoğraf aslında şey iki kareden oluşması gerekiyor. Şu kuleyi görüyor musun? Ha diyen adama da ikinci kare gibi bir şey. Evet, anlıyorum. Ee, Burak Bey'i tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz ve tüm dinleyicilerimize teşekkür Yani gerçekten aklımızda pek çok, kare pek çok fotoğraf var. 9 Mayıs'a kadar, doğum gününe kadar... Davetiyeler dağıtmaya devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Saçacağız diniciler. saçacağız. Saçacağız saçacağız. Bu arada programımızda veremedik ama ben bugün Twitter'dan da davetiye vereceğim. Sevgili Ege, neye davetiye veriyorsun? Çok merak ettik şimdi. <gülüyor> Hiç merak etmeyin. Ee, yarın akşam CSM'de Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki şahsi şovumun davetiyelerini de Twitter'dan kazanma şansınız var. Gün içinde öyle esprilerle şakalarla buluşuyoruz belli zamanlarda diyelim. Güzel bir hafta sonu dileğiyle, güzel bir sokak açılışı dileğiyle programımızı... Ee, Burada son ayırtlendirelim, huzurlarınızdan ayrılalım sevgili dinleyiciler. Kabul buyurun lütfen. <gülüyor> Yine bir ilk olma zamanı. <gülüyor> Hem de tüm dünyada. <gülüyor> tüm Dünyada Dünyada ilk defa bir radyo istasyonunun adı Soka veriliyor. Radyo Uttu Soka 28 Nisan Cumartesi saat 19'da Athena konseriyle açılıyor. Canım sana. Yap, boş, rabunlar, boş. 3000 kişilik konser alanı ve Radyo şehir stüdyosuna sahip sokakta. ilk açık hava konserine biletler mağlup etti. Ayrıntılı bilgi 210 30 30 ve radyodt.com.tr'de. Sokakta da hayatın sesini aç. Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla Haftaya Paydos. Şahane bir program oldu. Ya merhaba. Belip'le birlikteyiz. Biz sizi bekliyoruz. Sesinlikle geleceksiniz. <gülüyor> Sayenizde <gülüyor> bu geceki prova da çok ben güzel. Ben ne diyeceğim? Diye <gülüyor> konuşturmayı başardınız yani. Ben çok teyip aldım. Haftaya Paydos, Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla. Her cuma saat 19'da Radyo Tüde. İyi bir şey yapıyorsunuz. Hakikaten. <gülüyor> Modern Sabahlar sona Erdi. <gülüyor>